Hanımların doğum kontrol amacıyla spiral taktırması caiz midir demişler. Şimdi spiral döllenmeyi önler deniliyordu. Ona daha önceleri bundan dolayı caiz diyorduk. Fakat e, bu işin uzmanları, hekimler diyorlar ki döllenen e, embriyoları da parçalıyor bu. İşte o caiz değildir. E, çünkü kadın doğum uzmanlarından dinlediğimize göre döllenen embriyoyu da parçalıyor spiral takıldığı zaman e, o da caiz değil. Yani bir embriyo bir canlı adayıdır. Yani erkeğin yumurtasıyla eşinin e, sperm'i şey yumurtası erkeğin sperm'iyle eşinin yumurtası birleşiyor. sonra embriyo oluyor. E, bu embriyo bir çocuk adayıdır. E, bunu siz parçalarsanız ilk adımı gibi tabii, bir şey. bunu parçalarsanız spiral sebebiyle bu hiç kimse tasvip edemez. Bunu nereden biliyoruz? E, kadın doğum uzmanları bunu bize söylediler. Bu kesin mi hocam? Çünkü eski öyle programlardan dediler. ben öyle hatırlıyorum evet. ki e, bir olasılık var diyorlardı ama bundan da bahsederlerdi bunu hocalarımız. Bunu toplantı yapıldı. Din İşleri Kurulu'nda kadın doğum uzmanları bunu kesin olarak söylediler. Evet her zaman her embriyoyu parçalamaz ama parçaladığı oluyor hmm. dediler. E, o zaman Böyle bir kuvvetli ihtimal varsa spiral taktırmak da doğru değil. Ama doğum kontrol haplarını, ilaçlarını kullanmak eğer kadının sağlığına zarar vermiyorsa ki onu hekimin tavsiyesine göre kullanmak lazım. Onda sakınca olmaz.